Herkese merhaba, Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla özlerle ile birliktesiniz ve bu haftaki başlığımız Yol artı yemek, artı SSK, artı topluma fayda ya da kurumsal gönüllülük. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerden itibaren tartışılan corporate volunteering ya da kurumsal gönüllülük kavramı özellikle küreselleşen dünya ile birlikte ulus şirketlerin üzerinde durduğu bir alan. Kurumsal gönüllülük hayırseverlikten farklı olarak daha odaklı, daha profesyonel ve verimli bir sistem öngörüyor. Bu kavram nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı? Ee, bir şirket ideal bir sosyal birim değildir diye başlayacağım şimdi böyle daha yukarıdan yüksek perdeden Ama yani temelde bir ekonomik birimdir bir şirket. Ama bir şirket de toplumun bir parçasıdır. Hayatın içinde yer alır. Öyle olmadığı durumlarda da hayatı taklit eder. Ayrıca içinde ekonomik faaliyetini inşa ettiği topluma karşı da bir sorumluluğu vardır. Bunun farkında olsun olmasın bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu da ürün ya da hizmet ya da faydasını aşan bir toplumsal fayda üreterek yerine getirmesi gerekiyor. İşte bu faydayı üretirken kullandığı yöntemlerden bir tanesi bu kurumsal gönüllülük meselesi. İşte kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları falan diye konuştuğumuz şeyin parçalarından bir tanesi de bu. Business Week bu mesele üzerine çok yayın yaptı. Bir de makale yayınladı. Makalede oldukça ilginç bilgiler de veriyorlar. Doğrudan makaleyi okuyalım en azından bir bölümünü. Her ne kadar alkışa layık olsa da büyük bir bağış kurumsal bir kampanya ile aynı değildir. Mark Zuckerberg, New York'taki okulların yenilenmesine yaptığı 100 milyon dolarlık bağışla epey övgü topladı. Ancak şirketi, çalışanlarının beceri ve zekalarını eğitime aktarabileceği bir kurumsal programa sahip değil. Oysa ki bir telekomünikasyon şirketi yaptığı bağışların yanı sıra çalışanlarının 270 bin saatini lise öğrencilerine koçluk yapmaya adadığı bir program başlattı. Şirket yetkilileri programdan 1 milyona yakın öğrencinin yararlandığını iletiyor. Şimdi bu bilgilere baktığımız zaman ve bu bakışı da gördüğümüz zaman kurumsal gönüllülüğün kurumun yaptığı bağış kampanyalarından çok farklı fırsatlar da içerdiğini görüyoruz. Evet daha önceki bir programda anlatmıştık. Şirketlerin değeri artık büyüklük ve benzeri gibi ekonomik parametrelerin dışında beğeni parametresiyle de ölçülüyor. Beğeni, o zaman da söylemiştim, beğeni aslında güvene tekabül eden bir şey. Şirketlerin güvenden beslenen bir toplumsal desteği alabilmesi ise... ...ürettiği mal ve hizmetin faydası kadar da ürettiği toplumsal faydalara da bağlı. Aslında meselenin temel belirleyeni şirket kaynaklarını toplumun yanına sunmakta. Şirket kaynakları derken sadece ekonomik kaynaklardan söz etmiyoruz burada... Şirketler, binalar, araziler, arşivler gibi kültürel ve tarihsel varlıkları ve insan kaynağı gibi değerleri de ellerinde tutuyorlar. Taşınmazlarını müze kültür merkezi gibi kültürel kurumlar oluşturarak toplumun hizmetine sunabilirler. Bunu yapabildikleri gibi ellerinde organize ettikleri insan kaynağını da toplumun olumlu yönde dönüşmesine katkı yapacak şekilde kullanabilirler, topluma sunabilirler. İnsan kaynağı demişken The Daily Telegraph'ın bir manşetinden yola çıkalım. Çalışanlarınızın gönüllü olmasına imkan tanıyın. Ya da onları kaybedin. Haber yeni araştırmaların çalışanların gönüllü işlere zaman ayırmasını sağlayamayan firmaların onları elinde tutmakta zorlandığını gösteriyor. Bu da kurumsal gönüllülüğün aynı zamanda kurumların çalışan bağlılığı için ihtiyaçları olan bir araç olmasına, yeni nesil çalışanların da farklı talepleri olmasına işaret ediyor. Evet, e, şimdi yağmacı bir toplumsal düzende yaşasaydık bu düzenin içindeki insanlar kendilerini hem bir birey olarak hem de savaşçı olarak gerçekleştireceklerdi. Yani birey olarak anne olacaklardı, baba, çocuk, dede e, ya da işte yeteneklerine göre ağacı tırmanması iyi olan insan falan olacaklardı ama aynı zamanda da bir savaşçı olacaklardı. Çünkü savaşçılık e, korunma ya da yağma amaçlı olarak bir önemli bir varoluş biçimi olacaktı bu insanlar için. Şimdi aynı bunun gibi bugün dünyasında yaşayan her insanda kendini hem bir birey olarak gerçekleştirmek hem de bir ekonomik birim olarak işlev görmek zorunda. Bu kapitalizmin doğal sonuç. İşte bu ekonomik birim olma hali bugün insanın da ciddi bir iç sıkıntısı yaratıyor haklı olarak. <gülüyor> bu çağın insanı kendini gerçekleştirmek için yeni yollar, yeni deneyimler arıyor. Seyahat ediyor, hobiler ediniyor. Ekonomik birim olarak kazandığını birey olabilmek için, daha iyi bir birey olabilmek için, daha dünyada daha doğru bir yer kaplayabilmek için, e, hadi daha ileri bir şekilde söyleyelim, e, kendini bir sosyal birim haline getirmek için de harcıyor. <gülüyor> Veya, ya da bunu harcamasa da bunu arzuluyor, harcamak istiyor. Düşünebiliyor musun? Acayip bir çelişki var. Yani bunun yarattığı çelişki iş yerlerindeki hayatlarının yetmediği nitelikli insanlar oluşturuyor. Böyle bir orduyla karşı karşıyayız. Gidenek sistemin dışına çıkmaya, işlerini bırakıp başka şeyler yapmaya yöneliyorlar. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaya, sivil toplum kuruluşlarında çalışmayı hayal etmeye ya da Bodrum'a yerleşmeyi hayal etmekte. Evet, bir, daha, daha küçük birimler, <gülüyor> daha küçük ekonomik birimler halinde kendilerini örgütlemek. Organiklarım yapalım. <gülüyor> işte kurumsal gönüllülük denilen şey tam bu zeminde yeşeriyor. Hem topluma faydalı olup hem de iyi bir şirket olmanın bir yolu gibi görünüyor şirketler açısından da. Tersinden de bakarsak birey tarafından değil şirket tarafından. Yani biraz böyle, böyle söyleyince sanki kendi tutumumuz gibi gözüküyor ama değil. Yani ben bir analiz yapıyorum. Bu doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Durum böyleyken böyle. O zaman... Burada bir duralım, bir ara verelim ve bir şarkı dinleyelim. Hazır Beyaz Yakalının Dilemmasından bahsetmişken Bel ve Sebastian'dan White Collar Boy out your little paw. Your wage won't stretch to picking up jets. A custodial sentence, you narrowly avoid Community service, you had to go along with your bang and the rocks at the old city docks. Poor boy, poor boy, poor boy, poor boy, poor boy, poor boy, poor boy, You were chained to a girl that would kill you with the look. Let's get away, but you played it by the book You're a warning pet, she's a screaming suffrage yeah. We ain't in prison, we'll just finish up and go home She said, not for me, I've got plans for later on So she fell to discharge, she jumped on a barge And you fell, you fell, you fell, you fell, you fell Fell, you fell, you fell, you fell, you fell, you fell. White collar got dirty in your pants, she got A You got spilling your chin you're a white collar You can kiss me if you like Go ahead and kiss her You don't know what you're missing Now baby, you're special But there's something not quite right She's a penis in a glance And you want to split her You got egg in your hair, you got spit in your chin. You're a white collar, got dirt in your pants. You got egg in your hair, you got spit in your chin. You're a white collar, scared to be bored. Blue collar, she's old. When will you see Hemzemin devam ediyor Rafık Kesemem ve Damla Özler'le birlikte. Burada önemli bir noktada kurumların gönüllülük programlarıyla sivil toplum işbirliği kurma ihtiyacı. Türkiye'de bu yönlendirmeyi sağlayan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği gibi kurumlar var. Ama asıl üzerinde durulması gereken şirketlerin sivil topluma olan ihtiyacı kadar sivil toplumunda özellikle belli alanlarda iyi yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacı. Kurumsal gönüllülük programları doğru kurgulandığında bu karşılıklı ihtiyaca yönelik bir köprü kurma potansiyeli de taşıyor. Evet ama bu köprü doğru kurulmalı. Yoksa sivil toplumun ihtiyaçlarını karşılamak derken yarı yolda bırakmak ihtimali de büyük ki bunun örneklerini görüyoruz. Başlamış ve yeterince insan kaynağı ayrılamadığı için ya da o insan kaynağı biraz geçtiği için zor durumda kalmış programlar görüyoruz. Bu yüzden işin iletişiminin dengeli bir şekilde yapılması önemli. Eğer iletişimi iyi yaparsanız Projenin hem sürekliliğini hem de katılımcıların sorumluluk duygusunu yönetmeniz kolaylaşacak. Bu yüzden hem şirket STK işbirliğinin iletişimine hem de bir bütün olarak projenin dışarıya karşı iletişimine yatırım yapmak ve ne yaptığınızı da şeffaf bir biçimde topluma anlatmak önemli. Neden böyle? Çünkü bunu anlattığınız zaman bir yükümlülük altına giriyorsunuz. Kendinizi elinizi taşın altına sokuyorsunuz, kendinizi çarkların arasına atıyorsunuz ve onu tamamlayacağım, bitireceğim diye bir söz vermiş oluyorsunuz topluma. Bu sözü de sizinle birlikte çalışanlarınızın da vermesini sağlamış oluyorsunuz. Sivil toplum örgütü de bu olanağı, bu sürekliliği sağlamak üzere size bir söz vermiş oluyor. Dolayısıyla bir bütün olarak topluma, sivil toplum örgütü, şirket çalışanları ve şirket olarak konuşuyorsunuz. Taahhütlerinizi yerine getirmek üzere harekete geçiyorsunuz. Burada iyi bir örnekten de bahsetmek mümkün aslında. Uluslararası bir ilaç firmasının bir programı var. Dünyanın pek çok noktasında farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir işbirliği anlaşması yapıyorlar. Ve bu anlaşmadan sonra belli bir süreyle o sivil toplum kuruluşlarına çalışanlarını gönderiyorlar. Sistemi de şöyle işletiyorlar. Kurumda iki yıl çalışan herkes ister pazarlama, ister İK, isterse de teknik bir departmanda çalışıyor olsun çok fark etmiyor. Programa başvurabiliyor. Başvurular o sırada işbirliği yapılmış STK'ların insan kaynağı ihtiyacına göre inceleniyor ve uygun olanları birbiriyle eşleştiriyorlar. Çalışanın kariyeri 6 ay boyunca donduruluyor ve ihtiyacı olan STK'ya çalışmaya gidiyor. Bu süre zarfında maaşı şirket tarafından karşılanıyor ve 6 ay sonunda da kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Hatta Türkiye'den de giden, Nabibya'ya giden bir örnek vardı hikayelerini gördük. Böyle bir sistem kurguladılar. Breh breh breh. şimdi radyoya telefon yağacak yani 2 <gülüyor> yıl çalıştıktan sonra 6 ay ücreti de karşılanmak üzere gidip sosyal sorumlulukta çalışmak isteyen insanlar hangi şirket bu diye soracaklar birazdan bize. Şirket söylemiyoruz. <gülüyor> Bence bu iyi işleyen bir sistem. E çünkü bir kere çalışanlar yeni deneyimler elde ediyorlar burada. Bu deneyimlerin şirketle çalışan arasında da güçlü bir tutkal yaratması gibi bir etkisi var. E şu anda biz bile üzerinde konuşurken gözlerimiz parlıyor ki düşün artık durumu yani. Anlattığın örnekte ilginç bir detay daha var ama o da şirketin bu için dışarıya yönelik iletişimini resmi olarak neredeyse hiç yapmaması. Şirket içi iletişim elbette güçlü bir şekilde yapılıyor ama o kadar. İletişim çalışanların kişisel deneyimlerini anlattıkları bloglar, sosyal medya platformları ya da anı fotoğraf kitabı, fotoğraf sergisi, kişisel klipler vesaire gibi şeyler üzerinden yapılıyor. Yani aslında bağırılmıyor buradaki iletişimde ama topluma yarattığı fayda o kadar yüksek ki yani dünyanın öbür ucundaki bir yerde bir toplumsal hizmet veren fayda üreten insanlar oluşturuyorsunuz. Yani bunun o kişide yaratacağı minnet duygusu da çok acayip bir şey karşılıklı olarak hem kurumun hem şirketin hem de bireylerin üzerinde yaratacağı duygu da bu neyi sağlıyor? Ayrılmaz bir kişiliğin ayrılmaz bir parçası olarak sosyal fayda üretme ihtiyacı sağlıyor insanlarda. Ve buna zamanımız var. Buna yeterince boş zamanımız var. İnsanlar bunu yapmalı yani. Bunun için zorlamalı şirketlerini. Burada bir şey daha var tabii. Şimdi beyaz yakalılar kendi çalışma koşulları içinde çok hakim oldukları alanlarda ve tabii ki çok iyi eğitim aldıkları alanlarda çalışıyorlar. Ama böyle bir fırsat önlerine geldiği zaman... Normalde görmedikleri sorunlarla karşılaşıyorlar. O sorunları çözme yetenekleri geliştiriyorlar. Yani aslında şirket çift taraflı bir iş yapmış oluyor. Bir yandan topluma fayda sağlıyor ama öbür taraftan da çok esneklik kazanmış, çok ciddi deneyimler edilmiş, yeni bir insan kaynağı da elde ediyor. Yani gönderdiği insan kaynağı ile geri gelen insan kaynağı arasında çok ciddi bir deneyim ve bakış farkı oluyor. Bir taraftan da bu böyle doğru ama aynı zamanda bu insanların Saksıda yetişmiş insanlar olmasından çıkması da toplum için çok büyük fayda. Yani şirkete faydasını söylüyorsun ama düşünsene dört duvar arasında beyaz yakalılık ekseninde çalışan bir insanı düşün. Bir de dünyada sorunlarla cebelleşmek üzere gidip gelmiş bir insanı düşün. Bunun bize de ciddi bir faydası var toplumada. Tabi Tabii burada bir nokta daha var. Her sosyal fayda projesinde olduğu gibi burada da dikkat edilmesi gereken mayınlı araziler bulunuyor. Örneğin doğrudan kendi alanınızda pazar oluşturmak gibi sonuçlar üretecek projeler yapmak gibi çalışmalar iletişimde ciddi anlamda ters tepebiliyor. Ya da iyi kurgulanmamış, sürdürülebilirliği olmayan projeler faydadan çok zarar verebiliyor ve bu zararı sadece iletişime değil, müdahale etmeye çalıştığı toplumsal sorunlara da vermiş oluyor. Şimdi mesela bir kahve şirketinin kahve tarımına yönelik yatırımını ya da bilişim şirketinin bilişim okulu yazarlığını arttırmak üzere proje yapmasını ya da bunun gibi benzerlerini sosyal fayda diye sunduğunda bu pek inandırıcı gelmiyor insanlara. Çünkü zaten bu aslında onun yapmak istediği, yapması gereken şey. Ben burada çok fazla şey söylenebilir ama yani çok sakil durduğunu söyleyerek geçeyim. Çok da üzerinde durmak istemiyorum bu meselenin. Çünkü bir taraftan bunun etik tarafı da var. Yani siz bir kurum olarak... Dışarıdan bakıldığında en büyük faydasını kendinizin alacağınızın net olduğu bir şeyi sosyal fayda diye sunmanız da etik bir şey değil. Yani o kurum açısından da ciddi sorunlar içeriyor ve güvenilirliğin de zedeleyici bir şey. Ki bir önceki programda da konuştuğumuz gibi artık özellikle de internet ve bilişim devriminden sonra bu tür durumlar çok çabuk faş olabiliyor ve oldukça zor iletişim krizleriyle karşı karşıya kalabiliyor kurumlar bu durumlarda. Ee... Evet yani sonuçta şey, iletişim çağındayız ve bununla ilgili bilginin gizlenmesi mümkün değil. Bir karşı kampanyayla burada sizin ne yaptığınızı anlatmaları çok kolaylaşıyor insanların. Ben atlanmaması gereken bir yüzü daha var konunun. Ben biraz o tarafa doğru konuşmak istiyorum, Hı. onunla ilgili konuşmak istiyorum. O da uluslararasılaşma. Şimdi içinde yaşadığımız yıllar endüstri sonrası toplum, bilgi toplumu, ağ toplumu gibi tanımlarla adlandırılıyor. Bugün yaşadığımız çağdan söz ediyorum içinde yaşadığımız. Arjun Toffler buna üçüncü dalga diyor. Tarım devrimiyle birinci dalga toplumları ortaya çıkmıştı. Endüstri devrimiyle ikinci dalga toplumları. Şimdi de bilgi devrimiyle üçüncü dalga toplumları inşa oluyor. Mevcut ulus devletler ve onlara ait parlamenter demokrasinin gerçekte temsil kabiliyeti yok gibi bir şey. Böyle söylüyorum biraz yüksek, bir yüksek iddialı bir laf gibi gözüküyor ama evet gerçekten yok. Yani biz buralarda bir nevi tiyatro oynuyoruz ama asıl hayat o uluslararası zeminde sürmeye devam ediyor. Ne atmosfer, ne hastalıklar, ne bireyselliğin, ne de finansın. Bunların hiçbirisinin artık ulusal sınırları yok. Yani hava sahası dediğiniz şey bir yerden bir yere giden kirliliği durdurmuyor. E, deniz sahası dediğiniz şey bir yerden bir yere e, akan zehirlerin başka yerde balıkları öldürmesini durdurmuyor. Ya da katiliyorsunlar, hiçbir zaman sizin sınırlarınızı umursamıyorlar. umursamıyorlar. orada. yani. Dere dediğiniz yani çay dediğiniz, nehirler dediğiniz şey üzerine baraj yaptığınızda bir başka ülkenin susuz kalmasına ya da bir başka ülkenin topraklarının su basmasına neden olabiliyor. Bunlar sanki ulusal sorunlarmış gibi ülkenin arasındaki ulusal sorunlarmış gibi görünüyor ama öyle değil bunlar bütün küreyi belirleyen sorunlar. Örnekleri hep şeyler üzerinden verdik doğa olayları üzerinden verdik ama insan davranışları da aynı şekilde örneğin Hindistan'daki bir anne çok fazla antibiyotik kullanıyor ya da oradaki genel teamül çok fazla antibiyotik kullanmaya yönelik. Ama burada siz o zaman antibiyotiğe direnç kazanmış hastalıklarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Evet yani sınırlar kalktı. Her şey bilgi serbest dolaşıyor diye bir laf var ama artık her şey serbest dolaşıyor. Sosyal medyada hatta e, bu sosyal medya iletişimin ve hatta örgütlenmenin de sınırını kaldırdı. Kickstarter, Indiegogo gibi böyle bir sürü şey var. Burada yardımlaşmacılık, ortaklaşmacılık, imecenin de sınırları ortadan kalktı. Dolayısıyla yaptığınız her şey, burada konuştuğumuz bu kurumsal fayda üreten faaliyetlerin tamamını uluslararası sınırlar içinde düşünmekte fayda var. Yani şirketlerin, kurumların ve bireylerin ulus ötesi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden kurumsal gönüllük projeleri de ulus ötesi bir anlayışla ele alınmalı. Sadece kendi toprağında ya da yakınındaki topraklarda değil, bütün dünyadaki... Sorumluluk gerektiren, sosyal dönüşüm ihtiyacı hissettiren problemlere yönelik olarak bir faaliyet yürütülmeli. Burası atlanmaması gereken bir şey. O zaman burayı atlamadığımız zaman söyleyebileceğimiz bir şey de eğer bir kurumsal gönüllülük programı yapacaksınız ve bunu sürdürmeye gücünüz varsa, doğru sürdürmeye gücünüz varsa bunu uluslararası bir takım işbirlikleriyle düşünmekte bu işin vizyonunda olması gereken bir şey. Evet bu olanakları da çoğaltacak bir şey. Yani seyahat için bir başka firmayla anlaşarak gidebilirsiniz. Onun da ortak sponsorlardan biri olmasını sağlayabilirsiniz. E vesaire vesaire yani bu şeyi zayıflatan değil ortaya çıkmasını ya da gerçekleşme olasılığını zayıflatan bir şey değil tam tersine daha da güçlendiren bir şey. Zeitgeist dediğimiz zamanın ruhuna da uygun bir kurgu olurdu. Evet evet. Hem zeminde Rauf kessemem ve damla özlerle birlikteydiniz ve bugün kurumsal gönüllülük üzerine konuştuk haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın